Europolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Merhaba Hoş geldiniz. Ben Maria Cezar. Size araların hakkında bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Yaklaşık 15 senedir aralarım var ve onlardan çok keyif alıyorum ve herkes bu keyfi paylaşmak istiyorum. Şu anda 11 kolonim var. Kışa 13 koloni ile girdim ama iki tanesini kaybettim maalesef. Bugünlerde ada üzerinden çalışıyorlar ve akasya ağaçları da çiçek açmaktadır. Onun için çok yakında onların nektarını almaya çalışacaklar. Yakında katır ve berberişleri açacak. Sabah bahçemde dolaştığımda gördüm ki berberislerde keşif yapan bir arı vardı. Bir arıcı her zaman etrafındaki nektar kaynakları olan çiçek ve ağaçları merak edip arıların çalıştıklarına bakıyor. Ayrıca havayı takip eder çünkü yağmur yağdığında arıları uçup çalışamaz ve onlar nektar kaynağı kaçırabilirler. Bir sene mesela benim akashya ağaçlarımdan çiçekteyken hiç e, bal, nektar alamadılar çünkü hep yağmur yağdı o sırada. O tabiki ki e, kötü bir şey ama öbür taraftan da başka yerlere giderler de düşünebilirsiniz. Kuraklık olduğunda daha da çok kötü oluyor. Çünkü o zaman çiçekler e, nektar yapamazlar ve e, o hakikaten açlığa mahkum oluyorlar o zaman arılar. Bu şekilde balın tadı da her sene değişiyor. E, yani bir sene akasya ağaçlardan nektar almadıkları zaman o akasya nektarı girmediği için balın e, birimi değiş, e, değişik oluyor. Yani başka bir tat daha e, yukarıya çıktığı için değişik bir tat oluyor. Yani neredeyse bir şarabın rekoltesi gibi bir şey oluyor ve her sene ilk bal çıkarttığım zamanda büyük bir merakla e, tadıyorum ve tattırıyorum e, ve soruyorum nasıl beğendiniz mi? Nasıl? Ve her sene birazcık garipsiyorum. Yani ilk başlangıçta böyle bir alışmak zorundayım. Sonra çok hoşuma gidiyor. Aslında ama arıları Sadece bal için tutmuyorum. Arıları daha çok e, tozla, tozlanma için tutuyorum ve e, dünyada çok az aldıkları için e, istiyorum ki bir güzel bir yerde e, çalışsınlar ve otursunlar. Öyle bir fırsat vermek istiyorum. Ne kadar küçük bir şekilde olsa dahi e, önemsiyorum. Yani arıcı değişik bir şekilde bakıyor doğaya, doğaya. on demek istiyorum ve bir şekilde bunu size de sizinle paylaşmak istiyorum. Dünyada yedi binden daha fazla arı türleri var. Benim kendi bahçemde sadece beş altı tane hiç aramadan bulabilirim. Görüyorum yani gezdiğim zaman e, etrafında ah bu değişik bir tane, bu değişik bir renk veya değişik bir boyut vesaire değişik bir zaman çıktığını görüyorum. Bizim bahçemizde çok sarıca var. E, o daha hırçın, kolay sokan ve omnivor olan yani her bir şeyler yiyen e, bir arı e, ve agresif olarak algılıyoruz biz onu. Çok çabuk soku, sokar, sokulduğunda da çok acır, yani hakikaten acı bir e, veriyor, bir acı veriyor ama acısı çabuk da geçer. E, çabuk sokuyor çünkü bal arısı gibi iğnesi düz, yani ölmüyor e, soktuğunda. Çengelsiz bir iğnesi var çünkü. Ee, bal arısı belki biliyorsunuz soktuğunda e, iğnesi çengeli olduğu için deride kalıyor ve e, arı çıktığında yani tekrar uçmaya başladığında e, iğnesinin iğnesini bırakıyor ve o iğneye bağırsakları bağlı olduğu için onlarda kalıyor ve böylece ölüyor. Ee, sarıca türü e, yuvası. Çiğnediği ahşaptan yapıyor yani bir nevi kağıt hamuru yapıyor ve yuvası ince uzun bir Amerikan futbol topu şeklini yapmaya çalışıyor. Sarmal bir şekilde hücreleri yapıyor. Hücreleri de çok bal arasının yaptığı hücrelerine benziyor yani altıgen. Nitekim o form en az inşaat malzemesine ihtiyaç olan şekildir. Ee, ve bu tabii ki çok önemli çünkü e, kendisi yapıyor. Ağzında bu ahşabı e, çiğniyor çiğniyor tükürükle karıştırıyor ve o kağıt hamurundan e, hücreleri yapıyor. E, hatta bu şekil bana bazen e, hala e, e, kadın tanrıcaları olan eski medeniyetlerine de hatırlatıyor. Çünkü oradaki tapınaklar da e, genellikle yuvarlaktır. ...veyahut daha amorf bir şekilde var. Örneğin Malta'daki tapınaklarını düşünüyorum. Veyahut göbekli tepi. Ama orada bir ana tanrıca olup olduğunu bilmiyorum. Belki de sadece çok eski kültürler... ...inşaat malzemeleri ile daha dikkatlılardır. Bilmiyorum. Neyse, sarıca anası... ...o sarıcıların yaptıkları yuvalarına veyahut beteklerine yavrularını bırakıyor. İşçi yavruları onlara yemek getiriyorlar ve büyütüyorlar. Her bir şeyler getiriyorlar. Mesela siz mangal yaptığınızda genellikle sarıcılar geliyor... ...veyahut karpuz yediğinizde onlar geliyor. Eğer dikkat ederseniz onların... İngilizce de mandible dediklerinde yani ağzında ekstra bir iki tane e, büyük bir e, el gibi parçalar var. Onunla kopartıyorlar. Büyük parçalar kopart kopartıyorlar. Hem etten hem de e, karpuzdan veyahut başka şeyler. Ayrıca onlar ara bal arasının düşmanlarından birisidir. Çünkü kovanların içine girmeye çalışıyorlar. Balı çok seviyorlar ve ayrıca arı Bal arılarının kendilerini de seviyorlar. Bal çalmaya çalışıyorlar. Geçen Cuma günü ben ilk defa kovanlarımı açmaya başladım. Açtım kıştan sonra. Biraz geç kaldım. Fakat bazı boş bıraktığım kovanların içine baktığımda orada iki tane sarıcı yuvasını buldum. Daha başlangıçtaydı, çok küçüktü. Onlar tabii ki bal arılarında Yakın olmayı çok seviyorlar. Onun için tam başka bir yuvan bir koloninin yanındaki kovanı girdiler. Yuvalarını bozdum maalesef. Nasılsa benim bahçemde o kadar çok yer var ki taşların arasında, ağaç kovuklarında her bir, tane, her bir yere girebiliyorlar. Ayrıca yarın öbür gün bir ol bulduğumda boş bir kovana ihtiyacım olacak. Onun için orada sarıcaları istemiyorum. Ee, sarıcıları yiyen kuşları da var. Gene geçen e, hafta söylüyorum e, benim bahçemde birden içeride oturuyordum fakat birden çarşamba günü e, arı kuşları geldi diye dışarıya fırladım. Çünkü onların çok tipik bir e, sesler var. Bir sert bir polis düdüğü gibi pırt pırt pırt gibi bir şekilde ötüyorlar. Her sene iki kere geliyorlar. On ve 15 kuş beraber geziyorlar ve derhal duyuluyorlar. Ee, ve onlar da sarıcılar da yiyorlar. Yani adı arı kuşu ama aynı zaman sarıcılar da yiyorlar, başka böcekler de yiyorlar. Ben onlara hep söylüyorum lütfen bütün sarıcılarımı yiyin, arılarımı yemeyin, bal arılarımı yemeyin diye ama ne kadar e, dinliyorlar bilmiyorum tabii. Onlar her tarafta teftiş ediyorlar bir sürü böcek yiyip e, ondan sonra gene gidiyorlar. Çok güzel bir kuştur. Ee, tup turuncu ve türkvaz mavis renklerdendir ve şekilleri birer savaş uçağı gibidir. Ee, şeylere benziyor, kırlangıçlara da benziyor zannediyorum onun ailesinden. Çok uzun bir gagaları var çünkü e, bir böcek, sokulan bir, sokan bir böcek yakaladıklarında e, onu uzak tutmak istiyor. Oradan gagası ile öldürüp öyle yutuyor. Eminim ki savaş uçağı tasarımcıları da ...burada e, biyoloji taklidi yaptılar... ...yani biomimikri kullandılar... ...ve e, bu tür kuşlara bakmışlar... ...şu anda mesela... E, ...Fransa'da bir tren yapıldı... ...yeni bir tren yapıldı... ...ve orada da... E, ...yalıçapkını kuşundan ilham almışlar... E, ...bunu tasarım yapanlar... E, ...sarıcılar... Sarıcalar e, yemek topluyorlar. Fakat sadece o gün için yemek topluyorlar. Yani kış stoku yapmıyorlar. Kışın çoğu ölüyor. Sadece ana. Şimdi ben ana diyorum. Çünkü Türkiye'de ana deniliyor. E, başkan dillerde genellikle kraliçe deniliyor. Türkiye'de bazı insan kraliçede söylüyor çünkü İngilizceden tercüme ediyorlar ama arıcılar hep ana diyorlar. Onun için onu e, kullanmaya tercih ediyorum. E, sarıcının anası yer altında e, giriyor. Orada büyük bir ana yumurtası bırakıyor ve ilkbaharda oradan yeni bir ana çıkıyor ve tekrar e, başlıyor. Yeni bir yuva e, yapmaya başlıyor. Ben bir kere e, yerin altından böyle bir devasa sarıca anası çıktığını gördüm hava ısınınca ve benim serçe parmağımın yarısı kadar e, yani baya, benim ellerimde büyükçe e, baya büyük e, hayvanlar onlar işçi sarıcalar ölmüş ve o kendi kendine e, kışın öyle geçiriyor sarıcaların vücudunda tüy yok çok belirgin parlak sarı siyah halkaları var ve onun için çok kolay bir şekilde e, tanıyabilirsiniz. Fakat daha da kolay bir şekilde nasıl tanıyabilirsiniz? Onlar uçarken e, bacaklarını bırakıyorlar. Yani çekmiyorlar vücutlarına. Böyle sanki bir e, tekerleklerini çekmemiş bir uçak gibi geliyor ve dağınık bir görünüm veriyor ve sapsarı bacakları. Onun için tanımak çok çok kolay. Yani arılar geldi demeyin e, sarıcılar geldi diyebileceksiniz e, onu gördüğünüzde. Bal arılar bacaklarını çekiyorlar. Yani o büyük bir fark. Ancak bal arıları arka bacaklarında polen sepetleri olduğundan... ...onlar dolu olduğunda böyle yuvarlak küçük bir birer toparlak bir şey görebilirsiniz. Renkli bir şey görebilirsiniz. Bu benim bahçerimdeki bir yabani arılardan diyeceğim. Yani bal arısı olmayan arılardan var. Bahçe bir tane daha var, değişik bir tür daha var. O da e, marangoz arısı, İngilizce olarak carpenter, carpenter bee. E, onlar her sene e, mor salkımlarım açtığı zaman geliyorlar. Kocaman siyah, parlak ve mavi görünümlü. E, tek başında yaşıyorlar ama çok var. E, mor salkımların çiçekleri açıldığında onlar... ...etrafta dolaşıyorlar... ...ve sürekli çiçeklere giriyorlar... E, ...pembe polenleri de... E, ...bütün vücutlarına... ...yapışıyorlar... ...kanatları mor ve mavi ...güneşte parlıyorlar... ...çok çok güzeller... ...helikopter gibi sesler çıkartıyorlar... ...çünkü çok büyükler... ...gene böyle serçe parmağımın yarısı kadar... ...ve çok tombullar... ...sokmuyorlar... ...onun için korkmaya gerek yok... ...ve e, enteresan bir şekilde... Ee, Mor salkım gittiğinde çiçeklerin bitince onlar da yok oluyorlar. Ee, har yavaş hareket ediyorlar, yani vızıldıyorlar ama daha yavaş hareket ediyorlar belki o kadar büyük e, oldukları için ve onun için tanımak da daha kolay. Ahşap mobilyalar veya herhangi ahşap bir bahçede bir e, bir kapı var veya başka bir e, boyanmamış bir şeyleriniz varsa e, orada. Delikler açıyorlar, kendi boyutlarında delikler açıyorlar ve orada yaşıyorlar. Bir sürü benim e, oturduğum yerleri yavaş yavaş e, delik deşik ettiler ve yeniden ahşap koymam gerektiğini görüyorlar, görüyorum. Fakat mor salkımlarımı çok efektif bir şekilde tozluyorlar ve sonbaharda hep çok fasulye şeklinde tohum ...kapakları duruyor. İlkbaharda da havalar ısınınca... ...onlar patlıyorlar... ...ve tohumları etrafa saçtıklarını duyuyorum... ...ve tabii çok çok zevk alıyorum... ...bundan. Bir tanesi daha anlatacağım... ...ondan sonra bir müzik ara yapacağız. E, Latincesi olarak... ...Bombus Terestis Dalmatinus... ...Türkçesi aradığımda... ...bir türlü bulup emin olmadım... ...İngilizcesi Bumblebee türlü, türü var... Bahçemde sağda solda tek başında gezerken rastlıyorum. Çoğu insan ona da yaban arısı der ki o isim bana çok genel geliyor. Müjde böceği gördüm bir yerde yazdığımda. O da hoşuma gidiyor ama kimsenin söylediği zaman duymadım. Veya bey arı da deniliyormuş. Ee, i̇şte müjde böceği ve bey arı Hollandaca Türkçe lügatından buldum. Fakat bana kalırsa onlara tombulus demek lazım. Çünkü o çok güzel bir Türkçe isim olur, olurdu. Çünkü çok tombullar ve yavaş, yavaş hareket ediyorlar. Onlar da tozlama yapıyorlar. Ancak onlar tek çiçek türe sadık kalmadıkları için etkin bir şekilde yapamıyorlar. Gene de bazı yerlerde seralarda tozlama için kullanılıyorlar. Az e, arı olduğu için çiftçi onlardan bir paket alıp onları seraya bırakıyorlar ve oradan çıkamadıkları için ya kapalı bir ortam olduğu için çok etkin bir şekilde oradaki sebzeleri tozluyorlar. Bu metot Türkiye'de de kullanılıyormuş. Ee, ayrıca sokmaya çok eğimli olma eğimli eğimli olmadıkları için pratik bir yöntem. İşte insanoğlu gene hiç beklenmedik bir hayvan köleleştirmeye becerdi böylece. Onlar da toprak altında tüneller kazıp orada yaşıyorlar. Evet, bir müzik arası verelim. Uh, the Flight of the Bumblebee buraya çok uygun bulmuştum. Rümski Korsakov Berlin uh, Senfoni Orkestrası uh, çalıyor. <Gülüyor> Thank you. Evet bu e, tombulus dediğim böcek aslında o kadar hızlı e, hareket etmiyor. Ama gene de e, arıları çok benzettiğim için ve herkes zaten öyle benzetiyor. Çok hoşuma giden bir müziktir. E, bahçemdeki e, yabani arılardan veyahut bal arısı olmayan e, arılardan bahsediyorum e, Bir tane daha var. Çok çok küçük yani normal bir aradan bal arısından daha küçük e, bir arı. Kolibri gibi kanatları çırpan ve aynı yerde duruyor, dümdüz uzun hortumu olan bir arıcık, ee, yalnız başında yaşıyor, nerede e, yaşıyor veya nerede uyuyor geceleri bilmiyorum fakat fark ettim ki küre çiçekleri çok seviyor. Ee, Başka olan e, bir tane daha var. O yer içine tünel kazıp orada başka e, böcekleri yakalamaya bekliyor. Yani bir avcı. Türkçesi tir tir olduğunu e, buldum. E, yani vesaire vesaire. Yani arılar dediğinizde hangi türden bahsettiğinizi belirtmek lazım. Ve ben bu programda bal arılarından e, bahsedeceğim. E, yani apis mellifera. Eski dünyaya Asya ve Afrika'ya olan ait olan e, böcek ailesinden. 3000 yıl evvel Sümerlerin bitkilerde ormanlara ve arılarla alakalı kanunlar olduğunu yazılardan biliniyor. Mısırlılar gibi onlarda balı gibi balı ilaç olarak kullanıyorlarmış. E, Amerika ve Avusturya'da endemik arı yoktu ve ancak kolonyalistler oraya e, or oraya arılar getirdi Amerika'ya 1600'ilerde Jamestown, Virginia'da ilk getirilmiş. İşte e, bal arısı ve insan ilişkisi çok çok eskilere dayanıyor. Tahmin ediyorum ki bu tek taraflı bir aşk. Çünkü biz olmazsak bal arılar hayatlarında bizi özlemeyip mutlu mutlu yaşamaya devam edecekler. <gülüyor> Daha da e, Dünyada 24 ırk aradan en çok Üç ırk ile çalışılıyor bal arılardan. Ee, sürekli bal arı demeyeceğim artık bal arıdan bahsettiğimizi biliyoruz ee, arı diyeceğim. Bu, ar, bu bizim çalıştığımız e, ırklar Esmer, Sarı ve Hindistan ırklarıdır. Bir de bunların altında tabii ki alt ırkları var. Esmer ırkında Kafkas arısı var. Apis, mellifera Kaukasya ve Corniol arısı. Apis, mellifera Kornice. Sarı ırkının üç tanesi var. İtalyan arısı, Apis, mellifera Ligusta, Kıbrıs arısı, Apis, mellifera Cypria ve de Mısır arısı. Onun bir latince ismini bulamadım. Hindistan ırkında da üç türü var. Def arı veya Apis dorsata, Küçük tip veya Apis florea ve Hint arısı veya Apis indika. Başka bir yerde Çin endekilmiş endemik olan Apis, Serana olduğunu okudum. Renklerdeki, renkleri e, vücudundaki tüylerden alıyorlar. Yani e, bütün arıları, bu, bu ırkları boyutlarda, tüylerin renklerinde, halkaların boyutlarında vesaireden alıyorlar. E, bir de Afrika arıları var. E, Apis, ...bunların türlerden biri Apis, Melifera, Scutella. Ee, Afrika arıları bizim bildiğimiz bal arılarından daha büyükler. Eğer Afrika türü, Avrupa türü ile karışınca o zaman Afrika Nize arılar diyoruz. Africanized Bees. Amerika'da bu oldu ve insanlar onlardan çok korkuyorlar. Hatta onun hakkında filmler olduğunu bile zannediyorum. Çünkü bu karışım çok hırçın oluyor. Ancak aynı zamanda çok çalışkandır, yumurtlama kabiliyeti çok iyidir ve daha büyük oldukları için karınlarında daha çok naktar taşıyabiliyorlar ve dolayısıyla çok verimli çalışıyorlar. Not Just Honey filminde yani sadece bal dil e, tercüme edebileceğim bir e, film, çok güzel bir film eğer görebilirsiniz bir şekilde onu görmeye çalışın. Evet. Amerikalı bir arıcı tüm bal arılarını kaybettikten sonra e, bir ev sahibinin tarafından e, çatı arasında arılar, e, arılardan kurtulmak için onu çağır, çağırıldı. Arıca oraya, arıca oraya gittiğinde e, ilk önce fark etmedi fakat sonra buradaki Afrikanlaşmış diyeceğim arılar e, çıkınca onu çok zor toplamış çünkü çok agresif oldukları ve çok sokulgan oldukları için zordur. E, fakat onları alıp imha etmedi Allah'tan çünkü bunu maalesef çok insan yapıyorlar, yok etmek istiyorlar halbuki bunlar bizim için çok değerlidir, arıcalar için de çok değerlidir ve İnsanlık için de çok değerlidir bir şekilde onları kurtarıp başka bir yere getirmek lazım. Bu aracı bunları bahçesine getirdi ve onlara bir ev verdi. E, fakat sonra orada anlatıyor ki yanlarına gitmek için mutlaka bir sürü önlem alması gerekiyormuş. Çünkü çok agresiflermiş ilk önce ne yapacağını şaşırmış. Ancak aynı şekilde çok agresif bir şekilde bal topladıklarını gördü ve e, kovan çok çabuk doluyormuş. Ve ayrıca hep o tür arılar ile çalışmaya karar verdi. Dediğine göre bildiğimiz dil onlara uyan bir şekilde onlarla beraber çalışırsak pek olabilir. Ben bunu çok güzel taze bir bakış buldum. Çünkü her herkese bütün dünyayı bizim elimize göre yara, e, kurmaya değil de hayvanlara göre veya bitkilere göre kurarsak onlarla bir beraber çalışırsak çok daha verimli ve daha güzel bir şekilde çalışabiliriz diye düşünüyorum. E, tabii ki öbür Arı ırkların karışımları da çok var ve arıcılar da hep iyi bir ırk bulmak için yeni karışımlar yapıyorlar ve hibritler oluşturuyorlar. Örneğin Buckfast, Starline, Midnight gibi isimler veriyorlar onlara. Arıcılar bunu daha iyi yani şey içinde e, hani hakikaten daha iyi mi o meçhul ama neyse arılar istedikleri için yapıyorlar örneğin. ...mulayim olsun, çok çalışkan olsun veya beli iklimlere dayanıklı olsun diye yapıyorlar. Ee, ananın dölenmesini o zaman el ili yapıyorlar ve çok zor ve meşakkatlı bir iştir. Yani yavaş yavaş zaman geliyor galiba, evet. Ee, en çalışkan ırkları o zaman e, söyleyeyim. Bizim için İtalyan, Kafkas ve Karniyol ırkları e, söylüyorum. E, aralara baktığınızda değişik bir şekilde bakmaya çalışın. E, eğer çok hareket etmezseniz e, sürekli yani bir ağır bir koku e, giymiyorsanız e, o zaman arılar sizi rahat bırakır. Bal arıları sizi rahat bırakır. E, hatta Açık renkli elbiseleri de olursa, böyle çok rengarenk elbiseleriniz varsa e, gelebilirler. Bir çiçek olduğunu düşünebilirler. Ama siz çok yakın, yani çok sessiz sakin, sakin durursanız o zaman bir şey yapma, yapmazlar. Bakarlar, çiçek yok ve gene kaçarlar. Yani bu ırkları, anlattığım ırkları karakterine, fisiğine bakıyorlar. Hırçın, çalışkan, hastalıklara dayanıklı ol, olmadıklarını e, bakıyorlar. Evet bırakmak zorundayım galiba. Tamam. Çok teşekkürler. İki hafta sonra tekrar buluşmak ümidiyle. İyi günler. Propolis Arıların Dünyası ...hazırlayan ve sunan Maria Sezer.